İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın, herkese günaydın. Günaydın İzal Bey, merhaba. Günaydın Canım. Her şey yolunda mı? E, kıpır kıpırız. <gülüyor> Ali Bilge'yi dinleyeceğim diye açtım. Baktım. Ooo, harika. Neçeniz daim olsun. Biz magazin bölümümüze geçtik. Günün karikatürlerine uygun olsun diye yapıyoruz bunu. Isındık. Ama günün karikatürleri korkarım limon sıkacağım şimdi. Ali <gülüyor> Bilge'yi... <gülüyor> pek doy <pek gülüyor> <komik olamıyorlar>. Dinleyicimiz <gülüyor> alışkındır efendim merak etmeyin. <gülüyor> Ya hemen her köşede bir şeyler oluyor. Öyle hummalı bir hareket var. Ee, bahar ederdi, baharın gelişi. Evet, zaten onu da e, dua defterinden de okumuştuk. Evet. Kıpır kıpırmış zaten. Kıpır kıpır. Çinde de bahar bayramı başladı. Ona da değineceğim birazdan. Ama önce Belçika. Evet. Ee, Belçika'da iklim için gençlik oluşumu. Youth for Climate, değil mi? Evet evet. O ee, 17 Ocak'ta başlatmışlar. Ee, binlerce öğrenci katılıyor artık. O on binlerce öğrenci değil. 10 bin, 35 bin diyeceğim ben. Evet, evet. Ee, bu Brüksel'de, Liège'de bir iki kent daha var. Ee, geçtiğimiz perşembe günü 35 bini bulmuş sayı Loyola, diyorlar. evet. Ee, i̇klim için daha tutarlı politikalar analizlenmesini talep ediyorlar falan. Veliler de onaylıyorlarmış zaten. Ve seçimlere kadar yani Mayıs'taki seçimlere kadar sürecek zaten ondan sonra da tatile girecek okullar herhalde. Bir, bir bilim insanla 3000 üzerinde bilim insanı da sizin arkanızdayız. Yürüyün çocuklar demiş ki bu da tarihte görülmüş ender evet. şeylerden biri. Euroactive'dan öğrendik onu da evet. Karikatürümüz de onu diyor zaten. Alex Bağlaman Liberty'de çizdi bunu çıktı. E, Karikatür anlatmaya geçelim isterseniz. Lütfen. Şimdi 4x4 cibinin içinde bir adamcağız var. Cibin açık kapısından da dışarı 3 tane çocuk sürülüyor. Ee, çocukların birinin elinde pankart, diğerinin elinde bayrak var. Pankartta e, geleceğimiz için daha fazla yeşillik yazıyor. Yeşil bir pankart bu. E, anlaşılan çocuklar eyleme gidiyor. İşte baba bırakmış eyleme gidiyor. Delüksiyon başındaki o baba, adam Herhalde çocukların babası diye tahmin ediyorum. Çocuklarını eyleme getirmekle kalmamış. Sanki böyle gaza getirip motive de etmiş gibi görünüyor. Çünkü son çıkan çocuğun yani en arkadan çıkan çocuğun yüz ifadesiyle babanınki tamamen aynı. Birbirinin aynı böyle. Ee, çocuk e, ikisi de ağızlarını açmışlar. E, protesto ediyorlar. Haykırıyorlar. Ee, çocuk sağ yumruğunu havaya kaldırmış. Ee, fakat babanın ağzından çıkan sözcükler şöyle... Birazdan görüşürüz çocuklar. Hmm. Yani şimdi bunu söylerken birazdan size almaya gelirim mi demek istiyor? Yoksa pazar günü bu defada ergenlerin katılımıyla o e, önceki pazardı bu pazar olmadı galiba bilmiyorum ama iyi. 70 bin kişiyi bulan bir eylem yapıldı. Dolayısıyla onu mu kastediyor? Önemli e, tam önemli değil çünkü aslında büyük ayrıntı şeyde ayrıntı da değil. E, e, tezat baba e, çocukları bırakmak için arabayı durdurduğunda motorunu sohbet etmiyor bu 4x4 çipin ve egzoz parusundan da hala gri ve yoğun bir duman du bulutu çıkıyor. Korkunç dumanlar çıkıyor. Evet. Evet. evet. Yani tam bir bu ne his bu ne lahana turşusu durumu var. E, karikatürde bunu anlatmak gerekiyor. Evet. Üçüncü çıkan çocuk da biraz böyle boğulur gibi kirli havada. Bayrakta da gülen suratlı bir dünya. Herhangi evet. bir bayrağı değil. Tam çıkmamış e, şeyde karikatürde ama evet gülen suratlı yeşil bir dünya görüyoruz. Çocuklar mutlu aslında. Evet. E, evet. E, i̇kinci karikatürü daha farklı bir e, coğrafyadan seçtim. E, Sudan diye bir ülke var biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Tabii. İkiye bölündü hatta ortada. Öyle mi? Güney Sudan ve Güney olmayan Sudan diye. Bu Kuzey yani eski evet. sorduğunda. Evet. Bu şey. E, bunun başkanı e, Ömer Erbeşir. Ömer Erbeşir evet. evet. Kendisi savaş suçlusu olarak da, biliniyor. Ada adaşım. Yok bilmiyor. <gülüyor> Estağfurullah değil <gülüyor> diyeceğim. Benzetmek gibi olmasın. <gülüyor> evet. E, bu kez e, karikatürcümüz Ürdüm'den e, adı Osama Hacarş. O da bir Cartooning for Peace üyesi ee, ve Sudan'daki olaylara, son olaylara dikkat çekiyor. Sudan'da gösteriler bu 19 Aralık'ta başlamıştı. Ekmek fiyatlarına zam yapılmasının ardından e, Atbara ve Port Sudan kentlerinde başlamış. Öyle yazıyordu internette. Geçtiğimiz hafta sonunda e, şöyle bir e, enteresan e, şey geldi, beyanat geldi Sudan İstihbarat Başkanı. Salah Abdullah Kuştan, bilmem siz deyindiniz mi e, açıkladığı veya magazin haberlerinde belki, e, beş yabancı ülkenin ordusunun başkent Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolladığını söylemiş. Dış mıyız atla, atladık, çok önemli Hı. bir şey bu. Çok önemli tabii. Yani beş yabancı ülkenin ordusu Hartum'a doğru harekete geçmek için <gülüyor> uygun uygun vakti kolluyorlar. Beş yabancı ülke. Yalnız. Ee, bu orduların hangi devletlere ait olduğunu bildirmemiş. Ee, sadece ülkedeki solun ve isyancı hareketlerin dış mizahlarla bağlantılı olduğunu belirtmekle yetinmiş. Yani bütün bu karışıklık dış mizahlardan kaynaklanıyor. Beş tane ordu da e, işte bekliyorlar. Sota'da. <gülüyor> Konya şey karikatürde ne dinliyor? Karikatürde e, şimdi çok büyük bir tablo var. Tablonun başrolünde tabi. Devlet Başkanı Ömer Elbeşir Başir, o beyaz yerel kıyafeti, kara gözlükleri, halkın sırtladığı altın varaklı bir koltukta oturuyor. Hafif omuzları çökmüş, biraz rahatsız gibi. O e, biliyorsunuz bu koltukta 89'dan beri oturuyor. Yani 30 yıldır demokrasiyle yönettiği halkını seyrediyor böyle yukarıdan. Evet darbeci zaten general. Darbeci. Na nadir geldi. yaptıkları ziyaretlerden bir tanesinde Türkiye yapmıştı en son e, hatırladığım evet, kadarıyla. Evet hatırlıyoruz. Çok fazla kalkmıyor koltuğundan. <gülüyor> Şimdi karikatürde de halk kitlesi bu doğun halk kitlesi. Hakikaten tablo gibi bir karikatür bu. Koltuğu sırtlamış. Hareket halinde yavaş yavaş hareket ediyor Pankartlar var. Pankartlar açılmış. Bir yığın pankart var. Ne yazıldığını anlayamıyorum. Çünkü Arapça. Ama pek de önemli değil. Asıl e, halkın gittiği yol önemli. E, Herhalde Beşir'i sıtlamışlar. E, düşme pahasına bir uçuruma doğru yol alıyorlar. Beşir gitti gidecek. E, o da böyle biraz tedirgin bakıyor. E, ne oluyor? Sıkı, sıkı koltuğuna sarılmış. Evet. Ee, böyle yorumlamış e, karikatürist e, Ürdünlü karikatürist Osama Hacer Sudan'daki durumu Üçüncü ya. karikatür e, çok daha yakın bir coğrafyadan komşumuz Yunanistan'dan geliyor Mihail ben, Kunduris e, değil mi? Evet evet. Mihail e, çizdi. bunu çok anlamlı buldum e, çok beğendim e, karikatürlerde ve çizgi romanlarda böyle bilirsiniz çok başvurulan komik bir unsur vardır. Muz kabuğu. Evet. Genellikle böyle acelesi olanlar ya da birilerinden kaçanlar, kovalayanlar falan muz kabuğuna basıp havaya uçu Evet. Ee, bir tür tuzaktır. Tuzağa simgeler muz kabuğu. Evet. Ee, bu karikatürde de böyle yere atılmış bir muz kabuğu var. Böyle ka ahtapotun kolları gibi dört kola e, bölünüp açılmış e, kabuğu. Her bir kol da tesadüfen öylesine bükülmüş ki e, kabuğu bir swastika'ya swastika, evet. swastika evet <gülüyor> yani e, evet kamalı haç doğu kültürlerinde şansı simgeleyen bir işaret bu e, değil mi biliyorsun Ömer hocam yani doğuda Japonya'da Çin'de falan hep e, şansı simgeler e, e, bahtı simgeler batı kültüründe ise maalesef bir çığlığı simgeliyor çünkü naziler bunu haline, sembol e, kendi semboleri haline dönüştürmüşlerdi hmm. Yalnız ırkçılığı olsa gene iyi. Neyse. <gülüyor> evet. evet. Ne yazık ki. E, Kunturist e, bu herhalde son zamanlarda Yunanistan'da meydana gelen o Makedonya karşıtı eylemleri bu şekilde eleştirmiş ama e, bence zamansız bir karikatür bu. Yani muskabuğunda bir mavi etiket var. İngilizce ve Yunanca nasyonalizm yazısı okunuyor. Hatta ortasındaki logada da dikkat ederseniz bir Farta mizleri görünüyor. Hmm. Yani tamamen bu makinonya karşıtı eylemleri. Değil mi? Evet. Onu eleştirmek için çizmiş ama bence zamansız bir karikatür. Çok anlamlı muz kabuğu hem bahtsızlığı hem bir yerde bahtını simgeliyor diyeceğiz. Bilemedim. <gülüyor> evet. Evet. Karışık. Peki. Oradan Çin'e geçelim. China, Delhi'de Luigi'nin bir karikatürü var. Ee, onu almak istedim çünkü e, o da çok anlamlı. bildiğiniz gibi bu hafta biraz önce de söylemiştim şey e, uzak doğuda yeni yıl başladı domuz yılı başladı domuz yılı kutlanacak ve Çinliler yeni yılla birlikte bu bahar festivali dedikleri büyük bir tatile giriyorlar bütün işletmeler kapanıyor ben orada bulundum böyle bir dönemde e, yani muz kabuğuna bastım bahtsız da <gülüyor> herkes göğüyle memleketine dönüyor tam bir çılgınlık e, trenlerde, uçaklarda yer bulmak imkansız. Milyonlarca insan yollara düşüyor. E, genellikle de tren yolu kullanılıyor aslında. Bunda amaç ailelerin birbirlerine kavuşması. Zaten e, bir yıllarca görüşecek. Bir yıl hiç görüşmüyorlar zaten. Görüşmüyorlar, evet. Fabrikalarda e, köle olarak çalışıyor. Evet. Evet, Ve orada da ailenin bir kutsallığı vardır. Yani o birliktelik, bir araya gelmek. Dolayısıyla o tatilde çıkanlar, yani tatil bazen 40 güne kadar Ulaşabiliyor. 30-40 güne kadar ulaşabiliyor. Gidemiyorlar, geri dönemiyorlar falan filan. Ee, karikatürcü bu Luoji'ye e, çok güzel işlemiş bence. Bir babanın uzun bir çalışma döneminden sonra eve dönüşünü yani özgürlüğe kavuşmasını e, resmetmiş resmen. Evet. E, hapisten çıkan o kocasını karşılayan kadın e, bir yandan gözyaşları döküyor. E, kız çocuğu da büyük bir hasretle babasının boynuna sarılıyor. Çok insancıl bir karikatür bu. Ee, baba ise mahkum e, kıyafetleri içinde. Çizgili e, mavi beyaz. Mahkum kıyafetleri içinde. E, esas içinden çıktığı hüzre e, çok enteresan. Evet. O bir cep telefonu kapağı. <gülüyor> evet. Müthiş bir karikatür bu. Evet. Ya. Yani Foxconn şimdi... şirketiyle ilgili Bozca'da festivalinde de çok çarpıcı bir film vardı. Bütün yani çalışanların e, kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa maruz kaldığı ve ölüp gittiği onun mücadelesini gösteren ve iki, en büyük şirket e, cep telefonu şirketi Foxconn'da e, evet. yok böyle şeyler olmuyor uyduruk bütün bunlar Komplo diyordu başkaları olmuyordur evet <gülüyor> kesinlikle evet öyle onu yani. hatırladım. <gülüyor> İngiltere'ye geçelim mi? Evet Brexit. lütfen. Brexit'te e, parlamento e, biliyorsunuz geçen hafta May hükümetine bu e, tedbir o backstop e, maddesinin değiştirilmesi için yetkiyi verdi. Ancak Avrupa Birliği e, geri adım atıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilmeyeceğini çok net bir şekilde tekrarlıyor. Ee, The Economist dergisinin o İngilizlerin The Economist dergisinin e, ünlü çizgileri Kav durumu bir karikatürle çok güzel özetlemiş aslında e, bu karikatürde e, pragmatik bir çözüm arayışında olan e, Teresa görüyoruz bir adamın sırtına binmiş ilerlemek istiyor e, elinde de İngiltere bayrağı e, adamın kafası ise normal insan kafası değil İngiliz normlarında, İngiliz standartlarındaki üç kollu bir elektrik fişi. Büyük bir elektrik fişi şeklinde çizilmiş. Evet. Evet. May'de hücum diyor galiba. Prize. Evet, Prize. şarj diyor. Hayır, şarj. Şarj Yani yük, yükle. Yani evet. çünkü yani. karşılığı da... Tabii yani İngilizce'de bitmiş. bir kelime oyunu var. Yani şarj evet. aynı zamanda hücum. Canında söylediği ya. gibi. Doğru, Can doğru söyledi. Ben Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> Programı kapatabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet e, şarj yani hücum fakat aynı zamanda e, yani prizi ta fişi prize sokmak istiyor. Karşısında bir priz var ama o da Avrupa Birliği'nin normlarına göre. Europlug. İki delikli. Zaten İngilizlerin çok enteresan yani hiçbir normal hiçbir standartları Avrupa Birliği'ne uymuyor. Yani e, paralarından tutun e, direksiyonlarına kalır. kadar evet. <gülüyor> Ee, işte o e, fişin Avrupa standartlarında iki delikli çift delikli fişin arkasında da e, Avrupa ilerle ileri gelenleri büyükleri var e, da başta Jean-Claude Juncker pardon o da bezgin bir şey, e, şekilde şöyle söyleniyor haydi bakalım yine başladık yine başladık diye evet, evet. <gülüyor> evet son e, karikatürümüz Türkiye'den ee, Cumhuriyet Gazetesi Çizmeniz Afer için Bir e, televizyon ekranı Çizmiş yani e, Dünyayı gezdik bizde ne oluyor Gelince e, işte televizyonda 19 ana haber bültenini Sunan bir spikerimiz var e, Altta ise Bir band geçiyor. geçiyor günün değerlerini Gösteriyor dolar 5.95 Euro 6.05 Biber 15.20 Domates 13.05 Patlıcan 16.90 ben patlıcan yatırım yapıyorum bugün siz. E, elbette. Öyle. Ben biberciyim Biberden biber evet. dikkat. Biber. Tehlikeli olabiliyor. Evet. Aniden düşebilir acı evet. biber özellikle. Aniden düşebilir yakabilir yani. Yakabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diyoruz. <gülüyor> İzal Rosental ile Haftanın Karikatürleri.